Ağodu bellihi min Şeytanı Rjeem. İsmi Allahı R-Rahman R-Rahim. Alhamdulillahı Rabbi Alaamin. Salat ve selam olsun size, evveline ve aakhirine, ve ila jami el-İmâi ve el ve ilah jami el-Jayi. Hep beraber melekleri imani anlamaya çalışıyorduk. Meleklere nasıl iman etmemiz gerektiğini anlamaya, anlatmaya çalışıyorduk. Eğer iman sevmekse, melekleri sevmeden iman olmaz demektir bu. Görmediğimiz, tanımadığımız, anlamadığımız bir varlığı nasıl seveceğiz? Aynı zamanda meleklere imanın ne manaya geldiğini de anlatmaya çalıştık. Meleklerin çeşitleri vardır. Vazifeleri vardır. Bir de insanla beraber olan melekler vardır. Mesela evet, Resulullah Efendimiz buyurmuştur, alimler söylemiştir. Her bir insanla beraber 360 tane melek vardır. 360 tane melek beraberinde ne yapıyor, ne yapabilir ya da hangi vazifeleri yapıyor? Alimlerimiz bunu da izah etmişler. İnsanda 360 tane eklem vardır. Yani oynayan, hareket eden eklemi vardır. Her bir ekleme bir tane müvekel melek vardır demişlerdir her bir eklemi hareket ettiren bir tane melek vardır, demişlerdir. Belki gerektiği gibi anlaşılmamış, eklem insana teslim edilmiş, insanın hükmetmesi gerektiği zahiri tarafidir. Buna melek demek doğru değil, bu melekedir, kuvvettir yani. Nasıl ki aklın melekeleri vardı, kuvvetleri vardı. Aynı şekilde bedenin de kuvveti vardır, melekeleri vardır yani. Eğer biz bedeni Allah yolunda değil de şeytanın yolunda kullanırsak onlara Melek denmez, meleke denmez. Sen melekleri o şekilde kullanamazsın zaten. Onun için bunlar melek değil, melekedir. Güç ve kuvvettir yani. Eğer kolunu oynatamıyorsan, koldaki bütün eklemlerin melekelerini kaybetmişsin demektir. Melekleri değil, melekeyi kaybediyorsun. Gücünü, kuvvetini kaybediyorsun yani. Aynı şekilde bedeni Allah yolunda kullanmayınca, Ters tarafta kullanınca, şeytanın yolunda kullanınca demek bunlar melek değil, melekeymiş, güç ve kuvvetmiş. Ama eğer meleki, meleki güç ve kuvvet değilse şeytani güç ve kuvvet demektir. Onun için meleklere iman ederken şeytani da, iblisi de anlamamız gerekti, tanımamız gerekti ki La ilahe diyelim, şeytani tanımıyorum, şeytana taviz vermiyorum. ''Şeytana olmuyorum, şeytanın adımlarına uymuyorum, şeytana tapmıyorum'' deyip sonra ''İllallah'' dememiz gerektiği meleklere imanda, evet meleklere iman ediyorum. İnşallah bugün meleklere imani anlamaya çalışacağız. Meleklerin çeşitleri vardır. Her birine tek tek iman etmek gerekiyor. Hem gökte hem yerde sayısını Allah'ın bildiği kadar melekler vardır. Yani hayatı yaşarken meleklerle iç içe yaşıyoruz. Aynı şekilde şeytanlarla da iç içe yaşıyoruz. Manevi tarafta, zahiri olarak değil, manevi tarafımızla, meleklerle, şeytanlarla iç içe yaşıyoruz. Resulullah Efendimiz buyuruyordu aleyhissalatü vesselam. Ben miraca gittiğimde bir kısım melekler gördüm ki kıyamdaydılar, bir kısmını gördüm rükudaydılar, bir kısmını gördüm secdedeydiler. Bir Cebrail kardeşim söyledi, bunlar yaratıldığından beri böyle ibadet ediyorlar, ibadetleri böyledir. Bir kısmı kıyamda, bir kısmı rükuda, bir kısmı secdededir. Namazda da gök ehlinin ibadetini yapıyoruz. Hem kıyamda duruyoruz, hem rükuda duruyoruz, hem secdede duruyoruz. Bunlar her bir göğün katında farklı farklı ibadetleri var. Buyurdu ki, bir kısım melekler gördüm ki onlar da tamamen aşka, muhabbete gark olmuş şekilde ibadet halindeydiler. Hatta öyle ki varlığın insanın yaratıldığından bile haberleri yoktu. Aşktan muhabbetten öyle bir sarhoş, öyle bir muhabbete gark olmuşlardı ki yaratılıştan bile haberleri yoktu. Yaratıldığı andan itibaren sarhoş haldeydi. Bir kısmını da böyle gördüm. Meleklerde hangi hal varsa insanın manevi tarafında, meleki tarafında aynı hal mevcuttur. Ona düşen, onu kullanmaktır. Eğer meleklere iman edecekse, melekler gibi olması gerekiyor. Hem kıyamda ibadetini yapması gerekiyor, hem rükuda yapması gerekiyor, hem secdede yapması gerekiyor, hem açtan, muhabbetten sarhoş olması gerekiyor. En azından bunlardan bir tanesinde olmak gerekiyor. Bununla beraber Allah melekleri anlatırken onlar Rablerini hamd ile tesbih ederler. Hamd etmek demek, övmek demekti. Yani ya Rabbi sen güzel yapmışsın, sen güzel yapıyorsun. Senin yaptığın en güzeldir. Senin söylediğin, senin vahyettiğin en güzeldir. Bunu söylerken dil ile değil, bütün gönlüyle de bunu tasdik etmesi gerekir. Onun için ısrara ne diyoruz? Allah bir kula nasıl bir muamelede bulunursa bulunsun, o hayırdır, o rahmettir. O, o kul kazansın diye Allah'ın ona yaptığı ikramdır. Eğer Allah'ı tanımazsa, bilmezse bu durumda Allah hakkında suizanda bulunur. Onun için her müminin Rabbini isimleriyle, sıfatlarıyla tanıması lazım, anlaması lazım, iman etmesi lazım. Eğer Allah'ın bir ismine iman etmezse o isimde Allah'a şirk koşar ki şirk ehli olur. Meleklere şirk koşmak vardır, peygamberlere şirk koşmak vardır. Kitaplara şirk koşmak vardır, ahirete şirk koşmak vardır. Nasıl ki Allah'a şirk koşmak varsa, meleklere de şirk koşmak vardır. Her bir imanın şartına, gereğine şirk koşmak vardır yani. Mesela ahirete şirk koşmak nasıl bir şeydir? Neyi şirk koşabilir? Ahirete dünyayı şirk koşar. Eğer dünyayı ahirete tercih ederse, dünyayı ahiretten daha çok severse, bu durumda dünyayı ahirete şirk koşmuştur. Ahirete iman olmaz. İmanla şirk beraber olmaz. Bir gönülde hem iman hem şirk bulunmaz. Biri mutlaka ötekini siler, çıkarır, hükümsüz bırakır. Aynı şekilde meleklere de nasıl iman varsa öyle de şirk vardır. Meleğin şirki nedir? Ne şirk koşuluyor? Meleğe de şeytan şirk koşuluyor. Eğer aklımızda, irademizde aklımızı kullanırken akli melekelerimizde yani tahkur ederken, tedavür ederken, tefekkür ederken eğer şeytan oraya müdahale etmiş, bu güç, bu kuvvet, bu melekemizde yoksa şeytan orada yerini almış, Dolayısıyla akletmede, aklımızı kullanmada ne yapmış oluruz? Şeytani melekeye, melege şirk koşmuş oluyoruz. Onun için mümin temiz fikirli, temiz düşüncelidir. Allah buna aklı selim diyor. Akli selim. Onun için Allah ayet-i kerimede buyurur Kıyamet günü selim bir kalp ile Selim bir akıl ile, selamete erdiren bir akıl ile gelenler kurtulur, kurtuluşa erer. Eğer bir akıl sahibini selamete erdirmiyorsa, o akli selim olmaz. Selamete çıkaran akıl olmaz. Bunun da sebebi neydi? Meleklere iman etmemekti. Şeytanı meleğe şirk koşmaktı. Şeytani meleğin yerine koymaktı. Şeytani meleğe, melekliğe tercih etmekti. Bir de Allah melekleri bize tanıtırken, kiramen katibin melekleri, ikram edilmiş, ikrama nail olmuş katipler, sizinle beraberdir buyurdu. Evet, onlar günahımızı, sevabımızı yazıyor. Biri sağda, biri solda. Yaptığımız her günahı yazar. Sağdaki de her sevabı yazar. Bu arada melekler gaybı biliyor mu? Melekler gaybı bilmez. İnsanın neyi, hangi niyetle yaptığını biliyor mu? Biliyor. Nasıl biliyor? Gaybı bilmediğine göre nasıl biliyor? Bu kitaplarda yazılı değildir. Bu da bizim fikrimiz olsun. Bir insan bir günah işlemek istediğinde o günahı işlemeyene kadar melekler onu bilmiyor. Ama günahı işleyip işlemeyeceğini biliyor. Bu gayb değildir yalnız. Çünkü şöyle biliyor onu. Günahı işlemeyi istediğinde ondan kötü bir koku gelir. Manevi kötü bir koku gelir. Melek anlar ki kötü bir iş yapmaya, bir günah işlemeye bu kul niyet etti. O gelen kötü kokudan bunu anlar. Bir sevap işlemek istediğinde, bir iyilik, bir güzellik yapmak istediğinde aynı şekilde ondan, onun nefesinde, ondan en şiddetli şekilde nefesinden geliyor. Güzel bir koku gelir. Melekler anlar ki bu bir hayran niyet etmiştir. Bu gaybi bilmek değil, bu zahiri olarak bilmek manasına gelir. Onun için melekler gaybi bilmez dedim. Allah zaten melekleri tanıtırken hep beraber ayetlerle göreceğiz. Cebrail vardır. Meleklerin aynı zamanda Resulüdür. Allah hangi meleğe özel bir görev vermişse ona Resul diyor. Resullerimiz canınızı aldığında mesela onlara da Resul yani elçi, vazifeli, görevli elçi manasında Cebrail Aleyhisselam Allah'ın vahyini leh mahfuzdan alıp peygamberlere ulaştıran vahiy meleğidir. Mikail rızıkla ilgili yağmurla ilgili dünyevi zahiri şeylerle ilgili görevli melektir. İsrafil'in görevi farklıdır. Kıyamet koparken Sura üfleme görevi onundur. İnsanlar bir daha diriltilirken ikinci sefer Sura üfleme vazifesi vardır. Bunun dışında da bunun İsrafil Aleyhisselam'ın vazifeleri vardır. Manevi olarak evet, sürekli bir vazife içindedir. Bu da vahiy ile ilgilidir. Azrail Aleyhisselam ruhları Meleklerden teslim alır. Çünkü Allah ayet-i kerimede buyuruyordu. Her bir kula vazifeli kıldığı evet, melekler vardır. Ruhunu almak üzere. Ruhu bedenden ayıran o meleklerdir. Azrail aleyhisselam sadece ondan teslim alıp huzura çıkarır. Geri melekler evet. sadece ruhu bedenden ayırmakla vazifelidirler. Melekler aynı zamanda gözle görülmeyen, baş gözüyle görülmeyen varlıklardır. Yemeyen, içmeyen varlıklardır. Dilediklerinde, dilediği surete bürünebilen varlıklardır. Yani insan suretinde istediği zaman görünür. Başka bir varlık suretine de bürünebilir. Böyle bir özellikleri vardır. Hata işlemeyen, günah işlemeyen, yanlış yapmayan varlıklar aynı zamanda Nurdan varlıklardır. Allah ayet-i kerimede buyuruyordu. Onlar Allah'ın şerefli kullarıdır. abdleridir, kullarıdır. Allah'ın sözünden önce söz söylemezler. Allah'ın vahyettiğinden, emrettiğinden başka söz söylemezler. Onun Allah'ın emrine göre hareket ederler. Onlar Allah'ın kendilerine emrettikleri şeylerde asla asi olmazlar buyurdu. Allah onlara her neyi emretmişse o emri gerektiği gibi yerine getirirler. Allah'ın melekleri tanıtması böyleydi. Meleklerin özellikleri vardır. Daima Allah'a ibadet eder ve Allah'a itaatle meşguldurlar. Daima iyilik yapar, kötülük yapma kabiliyetleri yoktur. Allah'a asla isyan etmez, itiraz etmezler. Onlarda erkek ve dişilik yoktur, çoğalma yoktur. Yemezler, içmezler, yorulmazlar, usanmazlar. Hastalık yok onlarda, ölmek yok Onlarda. Evlenmelere, evlenmeye ihtiyaçları yoktur. Onlar için gençlik ya da yaşlılık söz konusu değildir. Uzak mesafelere çok kısa anda, zamanda giderler, gidip gelebilirler. Allah'ın beyan ettiği gibi kanatları vardır. İkişer, üçer, dörder daha fazla. Kanıtları nasıldır? Elbette ki bizim bunu zahiri olarak anlamamız da doğru değildir. Onu Allah biliyor. Görünce anlayacağız inşallah. Hem yerlerde hem gökte, evet her yerde mevcutturlar. Hepsi de vazifelidirler. Nasıl aklımızı göremiyorsak, irademizi göremiyorsak, akletmeyi göremiyorsak, ruhumuzu göremiyorsak aynı şekilde melekleri de göremiyoruz. Ama Allah dilerse bir kul görebilir mi? Elbette ki. Ama melekler insanlarla görüşür. Allah beyan ediyor onu. İstediklerinde insanlara görünürler. İnsanlar melekleri görebilir yani. Nasıl ki selim bir akıl sirat-ı müstakime davet ediyor, sirat-ı müstakim üzere ise melekler de aynı şekilde sirat-ı müstakim üzeredirler ve sirat-ı müstakime davet ederler. Ayetlerle Allah'ın meleklere evet, nasıl bir sorumluluk yüklediğini Allah beyan ediyor. Meleklerden bir kısmı Resul'dur buyuruyor Allah. Allah meleklerden dilediğine Resul'luk verir, insanlardan da dilediğine Resul'luk verir buyurdu. Melekler Allah'ın kuludur, abdidir buyuruyor. ''Melekler hamd ile tesbih eder.'' buyurur. ''Allah kullarına melekleri gönderir.'' buyurur. ''Kim meleklere düşman olursa, Allah da onun düşmanıdır.'' buyurur. Vazifeli olan meleklerden bir kısmı cennetliklerin ruhunu alır. Onlar ayrıdır. Bir de cehennemliklerin ruhunu alan melekler ayrıdır. Allah onu ayrı ayrı beyan ediyor. Melekler Allah'ın izniyle ve emriyle yardım ederler, şefaat ederler insanlara. Yani Allah'tan izin almadan melekler hiçbir kula yardım etmez, edemezler. Bununla beraber melekler şehadet eder, şahitlik yapar buyurur. Kıyamet günü melekler kıyamet yerinde saf saf dizilirler buyuruyor. Melekler, kıyamet yerindekilerini, müminleri müjdeler, korkmayın, mahzun olmayın diye onları teselli eder. Onları cennetle müjdeler. Aynı şekilde cennete de onlara selam verip onları müjdelerler. Cennete vazifeli melekler vardır. Cehennemde vazifeli melekler vardır. Bir de melekler, bir kısım insanları lanetlerler. Evet, ayetleri okurken onu da göreceğiz inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve idkulna lilmelayikeki sucudu li Adem. Biz o vakit meleklere Adem'e secde edin buyurduk. Ve seccedu illa iblis. Bütün melekler secde ettiler. İblis secde etmedi İblis dedi ki Çamurdan yarattığına nasıl secde edeyim? Yani ben ondan üstünüm Ben ondan hayırlıyım Çamurdan yarattığına nasıl secde edeyim? İblis burada Zahiri olarak ırkçılık yapıyor Bedene ait bir varlığı, bir özelliği öyle sürüp, ben ateşten, beni ateşten, onu hamurdan yaratmışsın, onun için ben ondan üstünüm, ben ondan hayırlıyım. Derken Allah bize neyi öğretiyor? İblis gibi düşünmeyin, İblis gibi bakmayın. Oysa ki Allah, ben ona ruhumdan nefettiğimde ona secde edin buyurmuştu. Yani secde, Allah'ın nefrettiği o ruhadır. İblis onu görmezden geldi, yoksaydı. Aynı şekilde bir insan bir insana bakarken Allah'ın ona nefrettiği ruhu görmezden gelirse iblisin düştüğü duruma düşer. O kim olursa olsun hali, dini, imari, ırkı ne olursa olsun o Hazreti insandır. Kendini örtmüş olabilir. Yani küfürde olabilir. Düşmanlık insana değil, İnsandaki küfredir. Onun küfrü nedir? Düşüncesi nedir yani? Allah'a dönünce, iman edince kardeşin olur. Allah'a dost olur. Allah'ın nurunu, güzelliğini üzerinde gösterir. Onun için düşmanlık küfre yapılır. İnsana değil. Eğer biri La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyorsa... O bizim kardeşimizdir diyoruz. Bu ölçü Resulullah Efendimiz'in ölçüsüdür. Onun için Resulullah Efendimiz'in arkasında münafıklar namaz kılıyor. Onunla beraber savaşa gidiyor. Resulullah Efendimiz vefat etmeden bunların sayısı 36 taneydi. Hepsinin ismini sahabeden birine söylemişti. Ama hiçbir zaman Resulullah Efendimiz o münafıkları mescitten kovmadı. Siz Müslüman değilseniz, siz münafıksınız demedi. Neden? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demişler. Onun için böyle bir hakkı kıyamete kadar ümmetinden hiç kimseye böyle bir hak tanımadı. Sen gaybı bilmezsin, onun içindekini bilmezsin dedi. Ama Resulullah Efendimiz biliyor. Buna rağmen kovmadı, Onlara siz münafıksınız da demedi. Kim kendini nasıl tanımlıyorsa onu öyle kabul etti. Ben Müslümanım dedi. Tamam sen Müslümanım diyorsan sen öylesin. Yahudiyim dedi. Tamam sen Yahudi diyorsan, Yahudiyim diyorsan sen öylesin. Yoksa biri ben Müslümanım dediğinde hiç kimse ona kafir diyemez, münafık diyemez, başka bir şey diyemez yapması gereken şey nedir? Mümin kimdir? Onu ortaya koymaktır. Allah'ın mümin tarifini ortaya koymaktır ki o da kendine baksın. Eğer gerçekten iman etmek istiyorsa iman etsin. Mümin olsun diye. Cennete gitsin diye. Ve kulna lil melaikesi isjudu li adem. Evet. Biz meleklere, Adem'e secde edin. Demiştik. Feshecedu illa iblis. Melekler secde ettiler. İblis hariç. İblis secde etmedi. Kane minel cin. Çünkü iblis cinlerdendi. Belki bazı kitaplarda okumuşuz veya dinlemişiz. İşte iblis de melekti. Meleki tavustu gibi Allah'ın vahyine ters düşen anlatımlar Allah İblis cinlerdendir dedi onun için secde etmedi meleklerden olsaydı secde ederdife an Emri <gülüyor> Rabbihi, Rabbinin emrinden çıktı Rabbi ona secde ed diye emretmişken o rabbinin emrinden çıktı Efettahidunehu ve zurriyatehu evliyae min duni. Allah soruyor. Siz şimdi Allah'ı bırakıp iblisi ve onun zürriyetini yani şeytanları mı dost ediniyorsunuz? Vehum hum lekum adu. Oysaki iblis ve onun soyundan gelen şeytanlar, cinlerden olan şeytanlar sizin düşmanınızdır. Bir selizdâlimine bedela. Bu zalimlerin yaptığı ne kötü bir değişmedir. Allah'ın dostluğunu bırakıp şeytanın dostluğunu alanlar, şeytanın dostluğuyla Allah'ın dostluğunu değiştirenler, Allah'ın dostluğunu bırakıp şeytanın dostluğunu kabul edenler evet, zalimdir, kendine zulmetmiştir. Bu ne kötü bir değişmedir buyurdu. Şeytani nasıl dost ediniyoruz? Cinlerden olan şeytani nasıl dost ediniyoruz? Dost demek, veli edilmek demek, onu sevmek demektir. Ondan yardım istemek demektir, yardım beklenmek demektir. Ona, dosta sığınmak demektir. Sıkıntıya düştüğümüzde, dara düştüğümüzde kime sığınırız? Allah'a sığınırız. Allah'tan yardım isteriz. Allah'tan yardım bekleriz aynı şekilde. Eğer biri sıkıntıya düştü, dara düştüyse hadi bir hocaya gidelim. Bir cinci hocaya gidelim. Bize yardım etsin. Bizi bu sıkıntıdan kurtarsın. Veya gidelim bize nüska yapsın. Onların da kendilerine göre ürettikleri şeyler vardır. İşte cin musallat olmuş. Bilmiyorum üç tane, beş tane cin müsallatı olmuş. Şöyle yapmak lazım, böyle yapmak lazım deyip müminleri, insanları korkutur. Sonra şeytanın istediği gibi ona muamele eder. Onu şeytana dost yapar. Şeytana kul, şeytana av yapar. Eğer biri cincilik yapıyorsa o bütünüyle Şeytan'a tabi olmuş, Şeytan'a abd olmuştur zaten. O cinci hocaların hepsi istisnasız Şeytan'a abd olmuş, Şeytan'a kul olmuşlardır. Onlar Şeytan'ın kullarıdır. Cinler de tıpkı insanlar gibi müminleri vardır, kafirleri vardır, valileri vardır. Tıpkı insanlar gibi sorumludurlar aynı zamanda. Allah'a abd olmakla sorumludurlar. Ve ma halaqtu'l cinne ve'l insa illa Ben cinleri ve insanları sadece bana abdolsunlar olsunlar diye yarattım buyuruyor. Cinlerin kafir olanlarına şeytan deniyor. Cinlerin mümin olanlarıysa müminlerle bir işleri olmaz. Onların derdi Allah'a kul olmaktır. Allah'a abd olmaktır. Onun için insanlara bulaşmazlar. Müminlere hiç bulaşmazlar zaten. Onlar kendine göre kulluklarını yapmaya çalışırlar. Ötekileri ise iblise tabi olur. Kafirleri. Dolayısıyla iblisin yaptığını yapar. Emrini yerine getirir. İblisin arkadaşlarıdırlar. İblisin askerleridirler. Bir insan kalkıp işte ben de iblisten, iblisin arkadaşlarından, askerlerinden, şeytanlardan istifade ediyorum, size yardım ediyorum dese, onun şeytandan ne farkı vardır? İblisten ne farkı vardır? Eğer insan böyle bir cinciden, böyle bir hocadan eğer medet bekliyorsa o da şeyt şeytani, cinleri şeytani ve onun zürriyetini veli edilmiştir. Onlardan medet beklemiştir. Yardım beklenmiş demektir. Aynı şekilde şeytandan korksa, cinlerden korksa, böyle bir şeyde küfür olur mu? Cevap küfür olur. Cinden, cinlerden, şeytandan korkmak küfürdür. Allah'tan korkmayanlar şeytanlardan korkar, cinlerden korkar. Öyle ki müminler mesela ismini söylemeye bile korkuyor, korkutulmuş yani. Üç harfliler diyor. Evet, üç harfli diyor. Niye? Belki size denk gelmiştir. Bizden iyiler diyenler vardır. Bizden iyiler. Ya Rabbi bu ne biçim iş böyle? Bu nasıl imandır böyle? Kim söylüyor bunlara böyle? Mümin. Bunu söyleyen mümin. Ama bilmiyor. Gerçekten bilmiyor. Bilse şeytani dost edinir mi? Onu veli edinir mi? Ondan medet bekler mi? Ondan yardım bekler mi? Hiç böyle bir düşüncesi fikri olur mu? Allah'ın sana secde ettirdiği varlığa Nasıl böyle ondan korkuyorsun, çekiniyorsun ya da ondan medet umuyorsun, bir şey bekliyorsun? Meleklere secde ederken bu emir cinlere iddi. Şeytanın tuzağı var mıdır? Şeytanın tuzağı vardır. İnsanlar, şeytanların, cinlerin tuzağı vardır. Cin demek doğru değildir. Haksızlık oluyor çünkü. Şeytan. Nasıl ki cinlerin kafirleri şeytansa, aynı şekilde insanların da şeytanları vardır. Kafirleri vardır ve şeytanlık yapan, insanları başka tarafa davet eden şeytanları vardır. Kim söylüyor? Allah söylüyor oraya. Hatta insanlardan olan şeytanlar daha tehlikelidir. Çünkü cinlerden olan şeytanlar insana sadece vesvese verebilir. Vesvese. İnsanlardan olan şeytanlarsa konuşarak vesvese verir ki davet eder. Onunla da konuşuyor bir de. İkna etmeye çalışır. Onun için Resulullah Efendimiz buyurdu. Ebuzer Hazretlerine buyurdu. Ya Ebuzer, cin ve insan şeytanlarından sakın. Kendini koru, muhafaza et. Evet. Ebuzer, ya Allah, insanlardan da mı şeytanlar var? Evet buyurdu. Onlar cinlerden olanlardan daha tehlikelidir çünkü onlar bir de birebir seninle konuşuyor, kolundan tutup seni günaha çekiyor şeytanın yaptığı vazife nedir? günaha davettir günaha teşviktir günahı güzel göstermektir yanlışı güzel göstermektir eğer biri şeytana uymuşsa Günaha düşer. Bu şeytana uyandı. Bir de şeytanlaşmak vardır. Şeytanın işini, vazifesini yapmak vardır. Eğer biri insanları günaha davet ediyor, yanlışa davet ediyor, şirke davet ediyor, Allah'tan başka bir şeye davet ediyorsa, bu da halis muhlis insan şeytanidir Şeytandır bu. İnsanlardan olan şeytandır. Onun için şeytana uymak ayrı şey, tabi olmak ayrı şey, abd olmak ayrı şeydir. Allah her birini ayette farklı farklı beyan etmişti çünkü. Eğer meleklere iman olursa şeytan veli edinilmez. Melekleri severiz, meleklerle beraber oluruz. Şeytandan, iblisten, cinlerden yardım istemeyiz, beklemeyiz böyle bir şeyi. Meleklerden yardım isteriz. Allah da izin verince melekler yardım eder buyurdu. Şeytanın sana yardım edebilmesi için senin de onlardan olman gerekiyor ki sana yardım etsin. Başka türlü yardım etmez zaten. Eğer hoca'nın biri ben işi onlarla yapıyorum diyorsa ona da hoca deniyorsa hoca demek doğru değil. Ne demek lazım? İblis'in arkadaşı, iblisin askeri. O da onlardandır ki ona yardım ediyor. Yoksa niye yardım etsin? İnsana düşmandır. Allah düşmandır demedi mi? apaçık düşmandır demedi mi? Senin düşmanı sana nasıl yardım ediyor? Sen ona dost olmadan, onu vali edilmeden, sen ona abd olmadan, ona tapmadan o sana yardım eder mi? Etmez. Yardımı da zarardan başka bir şey değildir. <gülüyor> Evet. Âmener-resûlu bimâ unzile ileyhi min rabbihî vel mü'minûn. Allah imani anlatıyor. İmanın 5 temel şartı vardır. 5. İmanın şartı altı değildir. Bunu böyle söylemek zorundayız. Çünkü Allah bizi huzura alıp hesaba çektiğinde ben imanın şartı beştir dedim sen niye altıdır dedim bu durumda biz de kalkıp dese ki ya Rabbi alimler böyle söyledi senin Rabbin alimler midir ben miyim demez mi der biri çıkıp diyebilir ki işte şimdiye kadar herkes böyle yapmış herkes böyle yapmış diye benim de mi öyle yapmam lazım Allah buyurmadı mı onlar der der ki onlara Allah'ın indirdiğine iman edin Uyun, tabi olun dendiğinde onlar derler ki Biz atalarımızı böyle, bu yolda bulduk, biz atalarımıza uyarız. Ya ataları aklını kullanmamış, bir şey bilmiyorlarsa gene onlara mı uyacaklar? Aklını kullanmamış, Allah'ın vahyi önümüzde, ayet önümüzde Allah imanın şartı beştir, bu beş şarta iman etmeden iman olmaz dedi. Bununla beraber, bütün Kur'an imanın şartıdır. Her bir ayete tek tek imanın şartıdır. Ama bir öncelik vardır. Nasıl ki Fatiha Kur'an'ın özü ise, özeti ise özet olarak da imanın şartı beş tanedir. Allah sayıyor onları. Allah'ın Resulü iman etti. Neye? Kendisine indirilene. Rabbinden kendisine indirilene iman etti. Vel müminun. Müminler de Allah'ın resulünün iman ettiği gibi iman ettiler. Bunlar mümin çünkü kullun amene bildi. Hepsi Allah'a iman etti. Allah ile Allah'a iman etti. <gülüyor> Ve melaketi peşinden hemen melekler geldi. Meleklere iman etti. Yüktübihi <gülüyor> bütün kitaplara iman etti. Yani Allah'ın vahyine iman etti. Ve resulühe bütün رسولlerine iman etti. La نفرق Allah'ın رسولleri arasında hiçbir fark da gözetmezler. Hiçbir fark gözetmeksizin Allah'ın bütün رسولlerine hepsine iman ettiler. Ve kalu semi'na ve ve dediler ki: İşittik ve itaat ettik. Mümin budur. İşittik ve kabul ettik değil. Olmaz. İşittik ve itaat ettik. Ne itaat ettik? Allah'ın vahyine, Allah'ın indirdiğine, Allah'ın Resulüne, Allah'ın iman edin dediğine hem iman ettik hem de itaat ettik. Gerekeni yaptık yani. Gerekeni yapacağız. Onun için iman sadece inanmak değildir, kabul etmek değildir. Aynı zamanda itaatın beraber olduğu kabul imandır. Hem kabul edecek hem de itaat edecek. Allah'a itaat edecek, Resulüne itaat edecek. Allah her neyi vahyetmişse ona uyacak. İşittik ve itaat ettik dediler. Gufraniker <gülüyor> Rabbena. Rabbimiz bizi mağfiret et. Ve ile kelmesir. Dönüş sanadır. Onun için işittik ve itaat ettik diyenler mümindir. İşittik, kabul ettik ama itaat etmiyoruz dedilerse bunlar müminde değildir. İşittik ama işimize gelirse yaparız. Bunlar müminde değildir ya Allah. Ya yühellezine amenu. Ey iman ettiğini iddia edenler. Ya yühellezine amenu deyince iman ettiğini iddia edenler. Burada ne buyurdu? Müminler, vel müminun, mümin olanlar. Aminu billah, ey iman ettiğini iddia edenler, Allah'a iman edin. Allah iman edenlere, iman ettiğini söyleyenlere iman edin diyor. Ve Resulihi, Resulüne iman edin. Vel kitab, kitabına iman edin. Ellezî nezzele alâ Resulihi. O kitap ki Allah onun Resulüne indirmiştir. Ona iman edin. Vel kitabilleziye enzele min qabr. Ondan önce indirdiği kitaplara da iman edin. Ve men yekfur billah. Kim Allah'ı inkar ederse. Ve melaiketi, meleklerini inkar ederse. Ve kutubihi kitaplarını inkar ederse ve rüsulihi, resullerini inkar ederse, vel yevmil ahir ahireti inkar ederse ve kaddelle delalen ba'ida çok uzak bir delaletle delalete düşmüştür. Gördüğümüz gibi Allah imanın beş şartını saydı. Buna kaderi de ilave etsek ne olur? ve bil kaderi khayrihi ve şerrihi binallahu Teala desek ne olur? Bir sorun çıkar mı? Elbette ki çıkar. Büyük bir sorun çıkar. Gönüller tarifi imkansız bir yara alır. Gönülde tarifi imkansız şeytana bir kapı açılır. Bunu söylediğimizde. Bunun dışında bir şey ilave ettiğimizde. Önce ne demiş oluruz? Önce Allah bunu eksik saydı. Dur ben tamamlayayım. Demiş olduk mu? Bu eksiktir, ben de, bir tane de ben ilave edeyim. Demiş olmadık mı? Demiş olduk. Bunun mahzuru nerede? Zaten iblisin en çok kullandığı silah, kader silahıdır. Kader silahını en çok iblis kullanıyor. Mesela Hz. Hüseyin'i şehit edenler, Resulullah Efendimiz'in sülalesini şehit edenler, Hz. Ali'nin kızı Zeynep, esir alınmıştı o arada. Yezid, Hz. Hüseyin'in eline bile bir şey almış, ağaç almış, onun yüzüyle oynuyor. Bir Hz. Zeynep dedi ki senin o dalga geçtiğin yüzü hepimiz biliyor ve hepimiz gördük ki Resulullah Efendimiz öpüyordu. Siz bunu biliyorsunuz. Sen şimdi ona dalga geçiyorsun. Bir yüzyıl dedi ki ben öldürmedim Allah öldürmüş. Kaderi öyleydi, takdir öyleydi. Allah takdir etmiş Allah öldürmüş. Ben öldürmedim. kadere imanları böyleydi. Müşrikler de aynı şekilde kendilerine göre kadere iman ediyordu. Müşrikler. Allah buyuruyor. Müşrikler derler ki eğer Allah dileseydi ne biz ne atalarımız Allah'a şirk koşmazdık. İman ederdik, mümin olurduk. Allah böyle takdir etmiş. Allah'ın kaderi böyledir. Bu da müşriklerin kadere imanidir. Belki imanın şartlarına ilave edilirken alimlerimiz bunu güzel bir niyetle yapmış olabilir. Kendilerine göre güzel bir niyet. Ama alim feraset sahibi olması gerekir. Feraset sahibi. Alim Vasiret sahibi olması gerekir. İki gün sonrayı göremiyorsa, on sene sonrayı sonra söylediği sözün nereye gideceğini anlamıyorsa ben ne ona alim derim, ne feraset sahibi, ne de vasiret sahibi derim. Demem. Ne kadar hoşgörü gösterilse bile bu kelimeyi söyleyemiyorum. Ne denebilir? Yazıklar olsun size, yazıklar olsun size uyanlara da derim. Sen Allah'ın sözüne nasıl başka bir kelimeyi karıştırıp imanın şartı yapıyorsun? Hangi hakla yapıyorsun bunu? Aynı şekilde çünkü kader çok geniş kapsamlı bir mesele. İnsana dönük olan tarafı vardır, Allah'a dönük olan tarafı vardır. İkisinin birbirine karıştığı yer vardır. Sen böyle bir çizgi çizer gibi kadere iman işte her şeyi Allah yapıyor. Yanlış. Allah bütün iyilikler, hayırlar size Allah'tan, bütün kötülükler, şerler kendi nefsinizdendir demedi mi? Nasıl bulacaksın ortayı? Ortayı bir sefer bulmaya çalışıyor. Karma karışık bir şey çıkıyor ortaya. Öyle olmaz. Mümin Rabbini dinleyendir. Rabbinin keramını dinleyendir. Nerede sorumluluğu kula yüklemiş, nerede sorumluluk Allah'a aittir? Bunu anlayandır, bunu bilendir. Bilmelidir bunu. Yoksa hepsi birbirine karışır. Karma karışık bir şey olur. Ondan sonra isteyen istediği hükmü oradan çıkarır. Vezirin çıkardığı gibi Allah öldürdü diyor. Cinayet işliyor, gidiyor, hapse giriyor, kader mahkûmi diyor. Yani yanlış iş yapıyor, kaderimizde böyleydi diyor. Evleniyor, boşanıyor, kaderimiz buydu diyor. Böyle saçmalık olur mu yani? Sen suçunu Allah'a yüklemeye çalışıyorsun, Allah'a atmaya çalışıyorsun. Güzel olunca sen yaptın, yanlış olunca Allah yaptı, kader. Allah yaptı demektir, kader bu demek. Evet, Allah her şeyi bir takdirle, bir kaderle yaratmıştır. Kader, kadar, miktar koymuştur, sınır koymuştur. Şunu şöyle yaparsan kazanırsın, bunu böyle yaparsan kaybedersin dedi. Hayat baştan sona imtihandır. Ne zaman? Eğer herhangi bir işte senin bir gücün kuvvetin varsa o kaderi Allah senin eline teslim etmiş. Yetkiyi sana vermiş. Sorumluluğu sana yüklemiş. Senin gücünün yetmediği bir yerse işte kaderi odur. O bir imtihan ve o senin kaderin Allah sana takdir etmiş. Ama ama Allah takdir ederken, bu senin için yüzde bin hayırdır. Allah'ın takdiri yüzde bin hayırdır. Orada şer olmaz. Sen kazadasın diye öyle takdir etmiştir. İsterse gelen sıkıntı olsun, musibet olsun, bela olsun, hastalık olsun o fark etmiyor. Eğer senin orada bir sorumlulukun yoksa, yetkin yoksa, gücün yoksa, sen hiçbir şey yapamıyorsan buna rağmen o sana geldiyse Allah sana öyle bir muamelede bulunmuş ve bu kaderdir. Ama senin eline vermiş, tercihi sana bırakmış. Bu tercih sana aittir. Kulüm tercih senindir demiş. Bir de yanlış yapacaksın. Kendi nefsinin yanlışını Allah'ın kaderi diye suçunu Allah'a atacaksın. Günahını Allah'ın üstüne atacaksın. Allah günah işledi, benimle diyeceksin. Böyle şey olur mu? Onun için kadere iman, öyle bir çizgiyle çizilip her şeyi Allah yaratıyor demek, Allah'a iftira olur. Kula sanki hiç irade vermemiş, sorumluluk vermemiş, isimleriyle tecelli etmemiş, sanki onun hiçbir gücü, kuvveti yok, tercih hakkı yok. Veya, bütünüyle tercih hakkını insana ver. Sen bu sefer Allah'ın yoksaydın, Allah'ın hükmünü yoksaydın. Allah her an bir şeyindedir. Her an bir iştedir. Her anda sana muamele yapıyor. Neye göre? Senin tercihine göre, senin kazanmana göre, Hazreti İnsan olmana göre muamelede bulunuyor. Onun için imanın şartı 6 değil, 5'tir. Bu sözü söylüyor ve sorumluluğunu ile taşıyorum. Bunun dışında, eğer biri yok ısrarla altıdır derse, bu durumda ayet burada, Nisa suresi 136. ayet Allah tek tek saydı, öteki Bakara suresi 285. ayetti, beş tane. Eğer kader Allah'tandır dersek, yani Ametü billahi okurken ve bil kaderi min Allahu Teala dememiz lazım. Hayrıhi ve demek küfür olur çünkü. Şer Allah'tan olmaz. Şer kuldan. Allah söylüyor. Şer sendendir. Senin kendi nefsindendir Bu durumda okurken ne demesi lazım? Şer kelimesini çıkarmak lazım. Hayrihi Allahu Teala ve'l ba'su ba'del mevt hak demek lazım. Ya da söyleyecekse, şerriyle de söyleyecekse خَيْرِهِ مِنَ Teala تَعَالَى şerri minni demek lazım. Şer bendendir. Ya da min nefsi, benim nefsimdendir demesi lazım. Allah'tan diyemez. لَيْسَ الْبِرَّ Meleklere imani anlatıyoruz. Melekler iman hep önde geliyor. لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّ وُجُهَكُمْ قِيْبَلَ الْمَشْرِقِ İyilik, güzellik, hayır, iyi olmak, güzel olmak senin yüzünü doguya ya da batıya çevirmen değildir. Şu cemaatte, bu cemaatte olman değildir. Velakinnel birre, iyilik odur ki, iyi olmak odur ki, o kimsenin iyiliğidir ki, men amene billah. Allah'a iman eder. İyilik budur. Allah'a iman eder. Vel yevmil ahir, ahirete iman eder. Vel meleiketi, meleklere iman eder. Vel kitab, kitaba iman eder. Vel nebiyyin, peygamberlere iman eder. Yine şart beş tane. Ve atel <gülüyor> mâle ala hubbihi. Mâli sevdiği halde. Allah'ı sevdiği için marını verir. Kime verir? Zevil kurba. Yakınlığı olana. Kendisine yakın olana. Bu akraba olur, arkadaş olur, komşu olur. Kendisine yakın olana. Vel yetama. Yetimlere. Yani ana babanın destekliği kaybetmiş olanlara. Yetim. Ana baba desteği kaybetmişse o yetimdir. Vel mesakin. Fakirlere. Vebne sevil. Yolda kalmışsa. Yolda kalmış demek... Yani artık yolun kenarında yatıyor. Köprünün altında yatıyor. Yolda kalmış. Ve özgürlüğünü kaybetmiş olanlara. Boyundurluk altında özgürlüğünü kaybetmiş olanlara. Malını sevdiği malını Allah'ı sevdiği için Allah'ı Allah'ı tercih eder ve malı verir. <gülüyor> ve evet, namazı ikame eder ve at ezeka zekati verir ve mufûnebi ahdihim ıza ahdu ahdini sözünü yerine getirir ve sabirine fil sıkıntıdayken sabreder <gülüyor> ve evet, dera hastalıkta sabreder zarar gördüğünde sabreder Vahin elbette en şiddetli sıkıntıda bile sabreder. Evet. Sabrı üç sefer, üç farklı anlatımda anlattı Allah. Evet. Ille de sabreder yani. Hastalık olsun, sıkıntı olsun, sıkıntının en şiddetlisi olsun, orada sabreder. İyi insan. Ulayi ke sedeku sadık olanlar bunlardır. Ve ulayi ke humul muttaqun de bunlardır. Bunlar hem muttakî hem de sıddıktır. Söyledikleri doğruydur Mümin'dir ve iyidirler. İyiler bunlardır, sıddıklar bunlardır, muttakiler bunlardır. Yani imanın bir meyvesi varmış. Meyvesi de sevdiği maldan Allah'ı sevdiği için, evet, verir, namazı kılar, zekâtı verir ahitleştiğinde, sözleştiğinde ahdini yerine getirir. Tabii ki önce Allah'a karşı ahdini yerine getirir, Resulüne karşı ahdini yerine getirir. Bir de evet, sabreder. Sıkıntıda, kastalıkta, en şiddetli sıkıntıda bile sabreder. Velillahi yesjudu ma fis ve ma fil Göklerde ve yerde, ikisinin arasında her ne varsa hepsi Allah'a secde eder. min dabbetin dabe kapırdiyan demektir hareket eden bütün canlılar Allah'a secde eder vel melaike evet, melekler de aynı şekilde secde ederler ve hum la yistekbiru. onlar kibirlenmezler ne canlı bir varlık ne de melekler Allah'a secde ederken Allah'a secde de kibirlenmezler Allah'a itaatte emrini, vahyini yerine getirirken hiçbir şekilde kibirlenmezler. Burada aslında insana soruyor, sen de secde ediyor musun? Kibirlenmeden. Secde etmiyorsan kibirleniyorsun. Rabbinin emrine karşı, vahyine karşı boyun eğmiyorsan, başını yere koymuyorsan kibirleniyorsun. Allah'ın güzel dediğine güzel, çirkin dediğine çirkin demiyorsan, hak dediğine hak, batıl dediğine batıl demiyorsan kibirleniyorsun. Eğer Allah imanın şartları budur dediyse, sen de öyle söylemiyorsan, Allah'a karşı kibirleniyorsun, ölçü koyuyorsun. Hem de Allah adına. Bütün canlılar öyle yapıyor, melekler de öyle yapıyor. Siz de, bütün varlığın secde ettiği gibi secde edin, meleklerin secde ettiği gibi secde edin, meleklerin bu vasfını, bu özelliğini taşıyın diyor. Eğer meleklere iman edeceksen, melekleri sevmen lazım, meleklerin özelliği Allah'a secde etmektir, hamd ile tesbih etmektir, Rabbinin emrini yerine getirmektir. İman sevmek demekti, Neyi seveceksin? onun yaptığını seveceksin. Meleklerin yaptığını. Melekler böyle yapıyor, secde ediyor. Sen de secdeyi seviyorsan, meleklerin yaptığını seviyorsan, meleklere iman etmişsin. Yoksa yoksa meleklere imanın olmaz. Allah meleklerin yaptığını söylerken, bunu böyle anlamak lazım. Elhamdülillahi, Fatih'i semavati vel erd, ham, yerleri ve gökleri yaratan, Allah'a aittir. İlk yaratana aittir. Cailil melaiketi rusula ki o meleklerden resuller yapmıştır. Meleklerden resuller çıkarmıştır. Uli ecnihatin Mesna ve selase ve ruba Melekleri ikişer, üçer ve dörder kanatlı olarak yapmıştır. Fil halqi ma yaşa Allah bu yaratmayı dilediğinde değiştirir. Dilediğinde bu kanatları arttırır. Yani ikişer, üçer, dörder yüzler beş yüzer kanatlı yaratır ki Resulullah Efendimiz buyurdu. Aleyhissalatu vesselam. Cebrail'i 600 kanadıyla gördüm. Cebrail'in 600 kanadı vardı buyurdu. Allah ikişer, üçer, dörder derken Evet bir de bunu dilediği gibi arttırmış. Eğer Cebrail'in 600 kanadı varsa demek ki bu arada da ona doğru çoğalıyormuş. Yani 3'er, 4'er, 10'er, 20'er artıyormuş. Fil halqi ma yaşa. Allah dire yaratılışını arttırır. Bu durumda meleklerin nasıl kanatları artıyorsa kanatları onlar için birer rütbedir. Rütbe mesabesinde birer meleki kalite mesabesindedir. İnsan, Allah insanın da insanlığını arttırır. Yaratılıştaki kalitesini arttırır. Meleklerin kanadını arttırdığı gibi. Hani insanlar madenler gibi buyurmuştur Resulullah Efendimiz. Öyle. Kalitesi artıyor. Meleğin mertebesi, makamı neyle anlaşılıyormuş? Kanatlarının çokluğuyla. İnsanın kalitesi neyde anlaşılıyor? İnsanın kalitesi imanından anlaşılır. İmanının kalitesinden anlaşılır. Allah'ı ne kadar çok seviyorsa, Allah'a karşı ne kadar sadakatini ispatlamışsa, Allah'a karşı ne kadar mütakip ise, takva sahibi ise, Allah'a ne kadar yakınsa, ne kadar peygambere benzemişse, ne kadar güzel aklaka sahipse, ne kadar el esma-ül husna Allah'ın isimleri üzerinde tecelli etmişse o kadar kaliteli olmuş. O kadar Hazreti insan, o kadar Allah'a halite olmuş. Hepsi bir bütün yani. Bu da insanın kendi elindedir. Bu durumda Allah evet, <gülüyor> dileyenin o yaratılışını arttırır dedi. Onu kaliteli yapar dedi. İnallahü ala şeyin kadir. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir. Yani ben böyleyim, ben değişmem deme. Sen istiyor musun? Sen yeter ki iste. Allah sana öyle bir ikramda bulunur ki saf nur olursun melekler nurdan yaratılmıştı yetmez meleklerin secde ettiği varlık olursun çünkü Allah'ın bir de zatî tecellisini taşıyorsun ki nefhatu min ruhi evet melekler senin nurundan olmuş olur. Onun için melekler sana secde eder. Allahu yestefi min melaikati rusula. Allah meleklerden resuller seçer. Ve minen Aynı şekilde insanlardan da resuller seçer. İnna Allah esm-i ondasir. Bahak ki Allah her şeyi gören ve her şeyi işitendir. Evet, Allah ayet kelimede buyuruyordu. Beni İsrail'den işlerinden ayetlerimize iman edip sabredenleri resul olarak seçtik. Allah nasıl meleklerden Resul seçiyorsa, insanlardan da öyle Resul seçer dedi. Meleklerden olan Resuller, Allah'ın hangi konuda onları seçmişse, hangi görevi vermişse, o görevi yerine getirir. İnsanlardan olan Resuller de, evet, Resulullah Efendimizin Resulleridir. Ve bütün müminler bununla vazifelidir. Kim bu çabayı, bu gayreti yaparsa, Yalnız Allah buraya şart koydu. Ayetlerimize iman edip sabredenler dedi. Sabır şartını koşuyor, ayetlere iman şartını koşuyor. Böyle bir vasfa eğer biri sahipse, o Allah'ın resulü olarak Allah onu seçer dedi. Yeter ki Allah'ın ayetlerine iman etsin ve sabırlı olsun. Çünkü bu yükü yüklenmek sabrı gerektirir. Dedikodu gelecek, bela gelecek, iftira gelecek, yokluk gelecek. En yakınını bile sana saldıracak, senin tahammüllü olman gerekiyor. İsyan etmemen, isyaz etmemen gerekiyor. Allah'ın ayetlerine öyle bir iman etmiş olman gerekir ki, sadece Allah demen gerekiyor. Gelen saldırıya karşılık, bir de onlara dua etmen gerekiyor. Ya Rabbi bunlar bilmiyor Diyebilmen gerekiyor Böyle olduğunda Allah'ın Resulü'ne layık olmuş olur Kim söylüyor? Allah söylüyor Elbette ki Ayetleri kendilerine göre yorumlamaya çalışanlar Mutlaka İlle de götürüp bir yere onu dayandıracak Kendine göre mana çıkarmaya çalışacak ama Allah senin ne yaptığını biliyor. Kur'an'ı okumanın tek bir şartı vardır. Bu şartı Allah koymuştur. Kur'an'ı okuduğunuzda rejim edilmiş şeytandan Allah'a sığının dedi. Önce gönlünü temizle dedi. Peşin hükümden, ön yargıdan önce kurtul dedi. Ayeti kendine uydurmaya çalışma. Öyle bir şeytandan Allah'a sığınman gerekir ki, şeytan oraya herhangi bir vesvese vermesin. Şeytanlar değil, sendeki meleklerin devrede olması gerekir. Rabbim bana ne söylüyor? Benim bunu anlamam lazım deyip okuduğunda Allah sana vahyeder. Vahyetmiştir. Yoksa benim şöyle şöyle fikirlerim var, düşüncelerim var. Bakalım ayetlerden hangi ayet benim bu söylediğimi destekler diye bakarsan sen kitaba değil kitaba uymuyorsun, kitabına uydurmaya çalışıyorsun demektir bu. Tekadus semavatu ve yetefetterne min fevkihine Neredeyse gökler onların üzerinde Allah'ın azametinden çatlayacak gibi titreşirler. Ve melaiketu yusabbihune bi Rabbihim. melekler Rablerini hamd ile tesbih ederler. Ne zaman gökler titrediğinde, çatlayacak gibi gökler. Allah'ın azametinden titrediğinde, evet, melekler ne yapıyormuş? Hemen hepsi Rablerini hamd ile tesbih ediyormuş. وَيَسْتَغْفِرُونَ limen fil الْاَرْضِ Hemen yeryüzündekiler için istiğfara başlarlar. Gökler neden titriyormuş? Yeryüzündekilerin şirkinden dolayı, küfründen dolayı, o taşkınlıklarından dolayı gökler titremeye başlıyor. Çatlayacak gibi titremeye başlıyor. Melekler hemen Rablerini hamd ile tesbih edip yeryüzündekiler için ne yapıyorlar? İstiğfar etmeye başlıyorlar. Ya Rabbi onları mahfiret et. Onlar bilmiyor. Onlara gazap etme diye. <gülüyor> Ela inna huvel gafurur rahim. Evet. Şunu iyi anlayın ki dedi. Allah gafur ve rahimdir. Nasıl ki melekler yeryüzündekiler için istiğfar ediyorsa, sen meleklere iman etmişsen müminlere, senin de melekler gibi istiğfar etmen lazım. İnsanların, yeryüzündekilerin o küfründen, şirkinden dolayı semanın titrediğini, çatlayacak gibi titrediğini bilmen lazım ve onlar için de istiğfar etmen lazım. Meleklerin yaptığını yapman lazım ki, Meleklerin yaptığını sevmiş, meleklere iman etmiş olasın. Beni ilgilendirmez demeyesin. Bütün insanlar seni ilgilendirir. Onlar için istiğfar et, onlara yardım et. Dünyanın öbür ucundaki bir insan bir günah işlese burayı etkiler. Hepimiz beraber dünyada, dünya gemisinde yaşıyoruz. Bir iyilik yapsa burayı etkiler. Asla bunu unutmuyoruz, yani her koyun kendi bacağından asılır değil. Her koyun kendi bacağından asılır ama kokusu her tarafa da yayılır. Söyledim, dünyanın öbür ucunda biri hata işlese, yanlış yapsa burayı etkiler. Bir sevap işlese burayı etkiler. Allah sizde meleklerin yaptığını yapın. Melek gibi olun diyor yani. Yunzilul marayikate bir ruhi min emrihi. Allah melekleri vahiy ile, ruhuyla gönderir. Ala <gülüyor> Men yeşa min ibadihi kime gönderiyor dilediği kullarına En 0 إنه لا إله إلا أنا تتقون Hangi emri indirir Benden başka ilah yoktur İlah benim. Onun için bana karşı takva sahibi olun, sorumluluğunuzu bilin ve yerine getirin diye ona melekleri indirir. Bu indirdikleri kimlerdir? Allah'ın Resulleri. Allah dilediğini Resul olarak seçer ve melekleri ona bu şekilde gönderir. Yani, La ilahe illallah demeye davet ettirir. Takva sahibi olun, diye Kudarni onunla davet ettirir. İnne, Ladineler, Rabına, Rabına Allah. O kimseler ki, Rabbimiz Allah'tır derler. Sıms, <Sõrmes> teqamu. <tekâmû> Sonra istikamet üzere olurlar. Sonra, dost doğru yola girer ve dost doğru olurlar. Rabbimiz Allah deyip, dost doğru olurlar. Tetnezelu, aleyhimül melek. işte biz onların üzerine melekleri indiririz. Ela tekhafu ve la Melekleri onların üzerine indirirken melekler gelip onlara onların gönlüne neyi vahiy ediyor? Korkmayın, mahzun olmayın. Niye? Çünkü Rabbim Allah'tır demiş. Beni yaratan O'dur, terkip eden O'dur. Yediren, içiren, büyüten, eğiten O'dur deyip iman etmiş. Benim Rabbim Allah'tır. Rabbim ne söylediyse O demiştir. Bununla beraber istikamet üzere durmuş. Biz de melekleri ona gönderip, melekler onunla, evet, korkmayın ve mahzun olmayın diye onların gönlüne onlara vahyeder. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ اللَّتِ كُنْتُمْ tuadun sizi cennetle müjdeliyorum. Allah melekleri vasıt vasıtasıyla onları cennetle müjdeler. Neye karşılık? Yaptıklarınıza karşılık Allah size cenneti vaat ediyor. Bu müjde iman edenler için Rabbim Allah'tır deyip istikamet üzere olanlar için hem dünyada hem de ahirettedir. Dünyada gönlüne böyle vahyeder. Veya böyle Allah, o melekleriyle hitap ettirir. Kıyamet günü de aynı şekilde melekleri zaten birebir bir görür. Melekler onlara korkmayın, mahzun olmayın, cennet sizindir deyip onları müjdeler. Yani sürekli meleklerle daimi olarak iş işte yaşıyoruz, hep beraber yaşıyoruz. Yapmamız gereken çok önemli bir mesele var. Şeytanın bulunduğu yerde melekler olmaz. Meleklerin olduğu yerde de şeytan olmaz. Asla şeytanlarla beraber olmamaya çalışıyoruz. Evimize, içeriye almamaya çalışıyoruz. Eğer birileri içeri davet ederse şeytanları, biz de hemen yapmamız gereken şey onları kovmaktır. Dışarı kovmaya çalışıyoruz ki melekler bizimle beraber olsun. Melekler bize bizimle samimi olsun, yakın olsun. Tenez zelül ve ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli emr. Kadir gecesini Allah anlatıyordu. O gecede melekler ve ruh Allah'ın izniyle iner de inerler. Bu inişleri sürekli ve daimidir. Bunun için inerler. Evet. Her bir insan için. Allah'ın vahyettiğini onların gönlüne indirmek için. Ve bu süreklidir dedi Allah. Sürekli demek ne zaman? Ne zaman ki insan Allah'ın bir ayetini okumaya başladıysa Kovulmuş şeytandan Allah'a sığırma şartıyla. Melekler orada hazır olur. Şeytan olursa melek olmaz. O vahyi okurun kalbine, gönlüne indirir. Ne zaman okursa. <gülüyor> Melekler Meryem'e dedi ki Allah seni seçti. Ve <gülüyor> tetteherek seni tertemiz kıldı ve estefaki ala nisail alemin seni alemlerdeki kadınlar içinden seçti kim söylüyor? melekler Hz. İsa'nın annesi Meryem'e söylüyor onu müjdeliyor Allah seni seçti, seni tertemiz kıldı alemlerdeki kadınlar içinden bir peygamberi babasız olarak dünyaya getirmek üzere seni seçti, dediler. Hazreti İsa'nın annesi peygamber değildir. Değil mi öyle? Ama Allah melekleri gönderip vahyini indiriyormuş. Onun için Allah dilediği kullarına meleklerini gönderip vahyini yapar dedi. Allah bütün kullarına vahyini yapar Melekleriyle bu vahyi yapar. Buna Fir'an da dahildir. Kafir de dahildir. Herkese bu vahyi Allah yapar. Bir kafire bu vahyi nasıl yapar? İmana davet ederek. Çeşitli şekillerde Allah kafirleri musibete uğratır, sonra kendine davet eder buyurdu. Bu durumda onların buna icabet etmesi gerekmez miydi buyurur. Musibete çarptırırken de onun gönlüne melekleriyle veya vasıtasız olarak Allah onun gönlüne vahyeder. Kendine davet eder. Öyle ki kıyamet günü kulun hiçbir mazereti kalmaz. Ben anlamadım demez. Allah vahyini ona gösterir. Kulun bak, bu melekte şahittir. Bu vahyi yapan bu melektir. Onlar da orada şahit olarak bulunurlar. Ama sen ciddiye almadın, ters tarafa döndün. Kabul etmedim. Men kane <gülüyor> aduwan lil lah, wal malaikati, wal rasuli, ve wemikal. Kim Allah'a düşman olursa, meleklere düşman olursa, cebra Allah'ın rasullerine düşman olursa, cebra ile Mikaile düşman olursa, ve in Allah lil kafirin. Allah da kafirlerin düşmanıdır. Böyle yapanlar, düşman olanlar kafirdir. Allah da kafirlerin düşmanıdır. Meleklere düşman, güzelliği sevmemek demektir. Hayri, rahmeti, nuri sevmemek demektir. Sevmiyorsa düşmandır. Resullerini sevmemek, köfürdür. Aslında resulü değil, Allah'ın vahyini sevmiyor. Cebrail'i sevmemek de aynı şekilde vahyi sevmemektir. Kul <gül> yetevfakum melekul meutillazi ve kulli bikum. Allah'ın sizin için müekkel kıldığı, vazifeli kıldığı ölüm meleği canınızı Alacak, sizi vefat ettirecek. سُمَّ ila رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ Sonra Rabbinize döndürülüp götürüleceksiniz. Demek ki vazifeli melekler varmış. Allah her bir kula canini alması için melekler vazifeli kılıyormuş. Sonra Allah'a döndürülüp götürüleceksiniz, huzura götürüleceksiniz. İn ellezîne tewaffâhum el melâiketu O nefislerine zulmedenlerin ruhlarını melekler alırken. "Kalu fîmâ kuntum. Derler ki onlara ne işteydiniz? Bu sizin ne halinizdir? Ne yapıyorsunuz? Kâlû <gülüyor> earth onlar derler ki biz yeryüzünde zayıf kimseleriz zulme uğramış kimseleriz gücümüz yetmiyor yani bizi kullanıyorlar qalu elem erdullahi vesae onlar derler ki Allah'ın arzı geniş değil miydi ve tu <fetuhaciru fîha> hicret etseydiniz ya nerede kulluğunu yapabiliyordunsa oraya hicret etseydin ve ulaike cehennem onların varacağı yer cehennemdir ve mesir o ne kötü yerdir yani Allah mazereti kabul etmiyor biz zulüm altındaydık ezildik biz zayıf kimseleriz deyip mazeret üretmemizi Allah kabul etmiyormuş. Allah hicret et diyor. Nerede kulluğunu yapars yapabileceksen, ahiretini nerede kazanabiliyordunsa oraya hicret et dedi. Ve men ezlemu mimmen iftara alallahi kezib. Allah'a yalan yere iftira. Atandan daha zalim kim vardır? Eyu kâle ileye, ya da Allah bana da vahye ediyor diyenden daha zalim kim vardır? Welam yuhay <gülüyor> oysa ki ona bir şey indirilmemiştir, ama Allah adına konuşup Allah iftira atıyor. Wemen kâle se ânzilu Allah, ya da Ben de Allah'ın indirdiği gibi indiririm, Allah'ın söylediği gibi ben de söylerim diyenden daha zalim kim vardır? Eğer biri Allah'a iftira atıp biraz önce imanın şartlarını söylediğim gibi işte Allah bir de imanın şartlarına kaderi imanı koymuştur derse bu Allah'a iftira olur. Allah bunu söylemiş derse bu Allah'a iftira olur yok Allah söylememiş ama ben de Allah'ın söylediği gibi söylüyorum ben de bunu ilave ediyorum derse aynı şekilde ne demiş olur Allah'ın indirdiği ben de indiririm Allah öyle söylemiş ben de onun gibi söylerim yani ile de benim Allah'ın vahyini bilmem gerekmiyor onun için ne gerekirse ben söylerim eksik varsa tamamlarım fazalık varsa keserim oradan Diyorsa biri, ondan daha zalim kim vardır? Çünkü bunların her biri Allah'a iftira atmıştır. Onun için dinini Allah'ın kitabından, vahyinden öğrenmeyenler mutlaka birilerine tabi olmuş, uymuştur ki onu Allah'ın yerine koymuştur. Çünkü o Allah adına konuşmuştur. Oysaki ne demek gerekirdi? Dinini Allah'ın kitabından öğren. Gulduguyu Allah'ın Kitabından öğren. Yapılması gereken bir şey varsa Allah'ın Kitabını açıklamak değil, bir şey ilave etmek ya da çıkarmak değil. Velo tara izi zalimune fi o bu şekilde kendilerine zulmedenleri o ölüm sarhoşluğu halinde bir görsen onların halleri nasıl olur? Vel maleiketu basatu edihim. Melekler onlara ellerini uzatırlar. Uhricu <tuhlanır> enfusakum. Canınızı teslim edin. Nefsinizi çıkar. Ruhunu teslim et. Nefis ruhu kaplamış. El yevme tüzdövne azabel hûn. Bugün o aşağılayıcı azap senin içindir. O aşağılayıcı azap ile azaplanacaksın. Bima kuntum tekulüne alellahi gayrel hak. Hakkın olmadığı halde Allah hakkında konuştuklarından dolayı. Bu cezayı onun için alacaksın. Hakkın olmadığı halde Allah hakkında evet, konuştuklarından dolayı. وَكُنْتُنْ عَنْ عَيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ Ve siz Allah'ın ayetleri karşısında kibirlendiniz. Ayetleri yetersiz gördünüz, eksik gördünüz veya fazla gördünüz, gereksiz gördünüz. Bu Allah'ın ayetleri karşısında kibirlenmektir. Bu meleklere iman etmemek demektir. Bu şeytanları veli edinmek demektir çünkü. Wa'l-teraiiz yataf-felladine keferu. Kafirlerin canlarını aldığımız zaman görürsün ki onlar wa'l-melaikettu yedribune wujuhuhum ve adbaruhum. Melekler onların o anda yüzlerine ve arkalarına vurur ve zukhu azab harik onlara tadın cehennem azabını derler ne zaman daha ölmemişler ölmeden önce meleklerle böyle bir hal yaşarlar melekler onları tokatlıyormuş ve vuruyormuş اَلَّذ۪ينَ يَتَوَفَاهُمُ الْمَلَائِكَتُ زَالِم۪ي اَنْفُس۪يم۪ Melekler kendilerine zulmetmiş olanların canlarını aldıklarında. فَاَلْقُسْ <gülüyor> سَلَمَ Onlara evet, teslim olun der. Onlar da teslim olduğunda. ma كُنَّ n'amalu min su. Onlar derler ki, biz yanlış yapmıyorduk. Biz günah, biz bunu yanlış olsun diye yapmıyorduk. Yani kötülük olsun diye değil. Yani biz iyi niyetliydik. Kalbimiz temizdi. Yanlış yapmışız ama biz iyi niyetliydik. Kötü bir niyetimiz yoktu. bela in Allaha alimun bima kuntum ta'amlun. Evet onlar derler ki evet. Allah neyi hangi niyetle hangi maksatla yaptığınızı en iyi bilendir. Yani benim niyetim temiz demekle olmuyor. Allah senin neyi, ne niyetle yaptığını bilir. Bir de cennetliklerin ruhlarını alan melekler vardır. Elledine tetevaffahumul melaiketu tayyibin. Allah'ın melekleri o tertemiz olanların ruhlarını takva sahibi olanların ruhlarını alırken yahulune selamun aleykum melekler derler ki onlara selamun aleykum Allah'ın selamı üzerinize olsun edhulun cennet cennete girdiniz cenneti hak ettiniz cennet size mübarek olsun cennete girin bima kuntum taamelun yaptıklarınızdan dolayı anlarınızden, yaptığınız güzelliklerden dolayı cennet sizindir. Ruhlarını alırken teyibin, tertibiz alır. Nezaketle alır. İstekulu lil müminin. Elen yekfikukum اَنْ يُمَدِّكُمْ رَبَّكُمْ بِسَلَاسَتِلْ اَلَا فِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ münzeli Bu, Allah'ın Resulü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hitap Sen o zaman müminlere, Rabbinizin size indirmiş olduğu üç bin melekle yardım etmesi size yetmez mi? diyordu. Melekler, demek ki Allah melekleri yardıma gönderiyormuş gerektiğinde, Evet, Resulullah e üç 3.000 melekle, 5.000 melekle yardım ettiği gibi. <gülüyor> وَكَمْ مِنْ <لِل> مَلَكٍ فِي semavat, <السَّمَوَات> Semavatta göklerde nice melekler var ki latoni تُونِ şeya. Onların şefaatleri bir işe yaramaz. İlla ancak min ba'de en ye'zen Allahu limen yasha ancak Allah'ın izin verdiği kimseye onlar şefaat edebilir, yardım edebilir. Yani durup dururken melekleri çağırsan melekler öyle yardıma gelmez. Allah onlara izin verince yardım ederler, edebilirler. Ve yerda bir de Allah onu razı olduklarına yardıma gönderir. o veli yesalli aleykum ve melaiketu Allahum melekleri size selat ederler size yardım ederler li yukhrijakum minaz zulumat ila nur sizi karanlıklardan nura çıkarmak için size yardım ederler ve kana bil mu'mineen errahima ve onlar Meleklere karşı, insanlara karşı, müemlilere karşı çok merhametlidirler. İnşallah ve meleke tehu yusallu muhakkak ki Allah ve melekleri peygamberine selat eder, yardım eder, destek olurlar. Ya yuhel zine amelu ey iman edenler, selu aleyhi ve selimu teslima. Siz de ona tam bir teslimiyetle destek olun yardım edin. Onunla beraber onun vahyinı taşıyın. Ve'l melaku ala erciha. Evet, melekler arşın etrafındadırlar. Ve yahmilu arşe rabbikum fawqahum izin semaniye. O gün kıyamet günü tekrar insanların dirildiği gün. O gün, arşı 8 melek yüklenir. Arş, Allah'ın hükmettiği yerdir. Hükmünü o 8 melekle yapar demektir. <tıklı> Te'rüzü'l-melâ'ike tuverruhu ileyhi fî yevmin kâne mihtaruhu khemsine elfe senetin Melekler ve ruh miktarı 50 bin yıl süren bir gün içinde ona çıkarlar. Yani 50 bin yıllık yolu onlar bir günde çıkar. Meleklerin böyle hızlı hareket etmeleri vardır. Evet. Melekler bir de şahitlik yapıyormuş. Allahu ennehu la ilahe illahu Allah şahittir ki Allah'tan başka ilah yoktur. İlah bir tek odur vel Melekler de aynı şekilde şehadet eder. Ve ulu'l-ilm. Kaimen bil kız, ilim sahipleri de adaletle hükmedip yani Allah'tan başka ilah olmadığına adaletle hükmedip ondan başka ilah yoktur derler. La ilahe illa hu vel hakim. Ondan başka ilah yok ve o aziz ve hakimdir o ilim sahipleri de eğer adaletle hükmederlerse meleklerin söylediği gibi söyler ve Allah'ın Allah'tan başka ilah olmadığına ilahın Allah olduğuna ne yaparlar? şahitlik yaparlar demek ki bilmeden ilim sahibi olmadan da şahadet mümkün değildir o gün gökyüzü beyaz bulutlar halinde yarılacak وَالنُّزِّلِ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا Melekler de bölük bölük indirilecek kıyamet günü. وَجَاءَ الرَّبُّكَ وَالْمَلَكُ سَفًّا Rabbin tecelli ettiği gün. O kıyamet günü Rabbin tecelli eder, yeryüzünü Allah'ın nuruyla aydınlanır buyuruyordu. Melekler de sıra sıra saf saf dizildiği zaman, kıyamet yerinde melekler saf saf diziliyormuş. Yani kıyamet gününde de yine onlarla, meleklerle beraberiz. <gülüyor> La يَحْزَنُوا هُمُولْ فَزَعُوا O en büyük korku bile onları üzmez. وَتَتَلَقَّهُمُ <gülüyor> الْمَلَا۪يكَتُ Onlar meleklerle karşılaşır. Melekler onları karşılar. هَذَا يَوْمُكُمُ الْلَذ۪ي Evet, onları karşılar işte sizin size vaad edilen gün bugündür denir onlara melekleri onlara böyle derler bütün kıyamet yerindekileri Allah'ın vaadini onlara hatırlatır <gülüyor> o gün ruh ve melekler saf saf dizilirler La yetekellemune illa men ezine lehu Rahman O gün Allah'ın izin, Rahman'ın iznini verdiğinden başkası evet. konuşmaz, konuşamaz. Ve kale sevaba. Onun da söylediği evet. Her ne söylerse Allah'ın izin verdikleri, Rahman'ın izin verdikleri o da evet. güzelliği söyler, doğruyu, hakkı söyler. ve geldi Rabbul kelmele kusafen sefa. Rabbin tecelli edip melekler saf saf dizildiği zaman gene buyururdu. İnnellezîne <gülüyor> keferu ve matu. Kafir olup kafir olarak ölenler için ve hum kuffâr. Küfründe direnip öyle ölenler için ulayke aleyhim lanatullah. Onlar için Allah'ın laneti vardır. Allah'ın laneti onların üzerinedir. Ve Meleklerin de laneti onların üzerinedir. Ve nasi ecmaîn. In. Bütün insanların laneti onların üzerinedir. Melekler bile de lanetliyormuş demek ki. Ulai cezauhum en aleyhim Allah. Onların cezaları Allah'ın lanetinin onlar üzerine olmasıdır. Ve melaiike meleklerin ve nasya ve bütün insanların dametlerinin onların üzerine olmalarıdır. Ya eyhuhellezine amenu ey iman edenler iman ettiğini iddia edenler qu enfusekum ve ehlikum nara kendinizi ve ehlinizi ateşten koruyun. Ve khuduha'n nas ve hijare onun yakıtı taşlar ve insanlardır. Kalbi taşlaşmış insanlar ve taşlar. Taştan farksızdır çünkü onlar. Aleyha melaike töb, şidat. Onların bu cehennemde vazifeli olan melekler, evet. katı, şiddetli, La yasun Allah'e ma emrehum. Allah'ın kendisine kendilerini emrettiği karşısında asi olmazlar. Yani gereğini yaparlar. Ve yafalun'e ma Allah onlara her neyi emretmişse öyle yaparlar. Vema cehana eshabenari illa meleike. Cehennemde de aynı şekilde vazifeli görevli melekler vardır. Melek demek güç demekti, kuvvet demekti, nur demekti, güzellik demekti. Mümince dostça arkadaşlık demekti. Her anda her birimizle beraber sürekli olarak evet, melekler bulunur, melekler topluluğu bulundur. Hatta aynı şekilde mutlaka bizimle beraber bir şeytan vardır, bir de arada bir arkadaşlarını davet edip onlarla beraber bize sıkıntı vermeye, vesvese vermeye, yüklenmeye çalışırlar. Bize düşen evet, melekleri sevmektir. Melekler gibi yapmayı sevmektir. Meleklerin dostluğunu, meleklerin beraberliğini sevmektir. Bulunduğumuz yerde eğer Allah diyorsak, mesela Resulullah Efendimiz buyurdu, aleyhissalâtu Vesselam, insanlardan... Evet, bir grup birkaç kişi Allah'ın evlerinden bir evde beraber olurlarsa Allah'ın ayetlerini ders edinmek için Allah'ın ayetlerini anlamak için Allah'ın zikrini yapmak için Allah Allah demek için bir araya gelirlerse melekler onu onları çepeçevre kuşatır melekler Kaynatlarını onların ayakları altında, altına serer. Allah oraya sekinetini indirir. Allah oraya rahmetini indirir. Bunların her biri farklı farklı uzun hadislerdi. Kısaca özetle söyledim. Hepimizin elindeki bir şeydir, evimiz Allah'ın evlerinden bir ev olsun. Allah'ın evi, o zaman Allah'ın evi oluyormuş. Evimizde Allah'ın ayetleri ders ediniliyorsa, Allah'ın zikri varsa, Allah zikrediliyorsa, ayetleri ders ediniliyorsa, evet, oraya melekler dolar ve Allah oraya evim dedi. Evimiz Allah'ın evi olsun. Evimiz Allah'ın evi olsun ki biz de Allah'ın huli olalım, abdi olalım. Evet, melekleriyle kuşatsın. Melekleri bizim için istiğfar etsin. Buyurdu ki, Böyle bir durum karşısında Allah yanında bulunan meleklere o kulunu över. Allah bizi meleklerin yanında övsün. Allah'ın kulları, melekleri yanında kulunu övmesi ne demektir? Kulunu tanıtmaktır. Böyle bir durumda kul bir sıkıntıya düştüğünde ne buyurmuştu? Resulullah Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam, Allah bir kuli sevdiğinde Cebrail Aleyhisselam'ı çağırır, ben falan kulümü seviyorum. Buyurdu ki Allah vahyini indireceği zaman bütün gök Allah'ın azametinden titremeye başlar. O anda bütün melekler secdeye kapanır, serhoşça secdeye kapanır, kendini kaybedercesine. Evet, Cebrail aleyhisselam dedi ki: "O Allah'ın emri aşağı geldiğinde bütün melekler secdeye kapanır, sarhoş halde hem de kendinden geçmiş halde, haşyet ve muhabbet halinde. İlk kendine gelen benim." dedi. Onun için meleklerin resulü dedim. Emri alır ilk önce melekler arasında hemen yayarım onu onlara tebliğ ederim yani resulluğumu yapar. Allah bir kulü sevdiğinde evet bu vahiy Cebrail Aleyhisselam'a yapıyor. O da hemen <gülüyor> "Falan kulumu seviyorum, sen de onu sev." emri diyor, alıyorum. tabi kulü hemen tanıyorum, onu seviyorum. Allah seviyor. Bütün melekleri haber veriyorum ki Allah falan kulünü seviyor. Bütün gök ehli onu sever bu sefer. Bu bütün melekler için geçerlidir yalnız. Sonra hemen Allah vahyetmiş ve emretmiş. O emri alır, yeryüzüne indirir. Bu durumda kim ne kadar meleklere iman etmişse, ne kadar melekleşmişse, onun melekeleri ne kadar güçlüyse o kadar her birine onu o vahyi indirir. Allah param kulunu seviyor sev. Dünyadaki bütün insanlara onu indirir. Bu şekilde vahy eder. Ama ne kadar onu sevebilir? Melekleri imani kadar. Melekler hemen sevgi. Melekleştiği kadar Şeytani tarafını silip oraya meleği koyduğu kadar. Evet. Onun için meleklerle arkadaş oluyoruz. İman ediyor, seviyoruz, arkadaş oluyoruz. Dostumuz şeytan değil, melekler olsun. Sohbet ettiğimiz bizimle beraber olan melekler olsun. Kul bir yanlış yaptığında melekler bundan sıkıntı duyar, güzel yaptığında buna sevinir. Çünkü arkadaşım diyor, evet, yine buyurdu. Bir kul bir sıkıntıya düştüğünde evet, onunla beraber olan melekler, onu seven melekleri her şey karşılıklıdır. O kul melekleri ne kadar sev seviyorsa meleklerin sevgisine de o kadar layık olmuş olur. Onlar da ona göre seviyor. Onun arkadaşı sıkıntıya düştüğünce onlar hemen telaşlanır. Hemen Allah'a müracaat ederler. ''Ya Rabbi arkadaşım sıkıntıdadır, dardadır, zordadır, bana müsaade et, ona yardım edeyim.'' derler. Ederler mi? E vallahi ediyor. Hem de bizim anlayamayacağımız kadar ediyor. Evet. Şeytanlar bizim ayağımızı kaydırmaya çalışırken, melekler bize yardım ediyor. Onun için dostu düşmandan ayırmak gerekiyor. Dostu düşmanı bilmek gerekiyor. Eğer biri dostunu düşmanını ayırt edemiyorsa bu akıllı biri olur mu? Aklını kullanan biri olur mu? Olmaz. Aklımızı sonuna kadar kullanıyor. Dostumuzu düşmanımızı birbirinden ayırt ediyoruz. Dostumuza dost gibi muamele ediyor, onu seviyor. Düşmanımıza da düşman gibi muamere edip onu sevmiyoruz, onu kovuyoruz, evimize almıyoruz, gönlümüze almıyoruz, gönül evimize de almıyoruz, içeri almıyoruz, müsaade etmiyoruz. Aynı şekilde eğer insan kardeşimizden biri onun tuzağına düşmüşse, o hürriyetini kaybetmişse, ona da yardım etmeye çalışıyoruz, elinden tutup kaldırmaya çalışıyoruz. Mutlaka bunun için bir fedakarlık gerekir. Bu fedakarlığı da esirgemiyoruz. Biraz sıkıntı yaşayalım. Yaşadığımız Allah için kullarına yardım ederken yaşadığımız her sıkıntı karşılığında alacağımız Allah'ın yakınlığıdır. Allah'ın rahmetidir. Allah'ın sevgisidir. Allah'ın dostluğudur. Onun dostluğu her türlü sıkıntıya yer. Allah hepimizi meleklere kamil manada iman edenlerden eylesin. Kendi melekelerini şeytanlıktan temizleyip melek haline getirenlerden eylesin. Akli melekelerini kamil manada kullanıp aklını akli selim haline getiren kullarından eylesin. Allah bizi melekler gibi nur, nurlandırsın, bizi nur eylesin. Meleklerin secde ettiği varlık eylesin. Allah hepinizden razı olsun.